Küçük Perimasa'da. Dört Rahip. Bu dört rahip arkadaşın hikayesidir. Som, Veş, Civen ve But. Birlikte küçük bir köyde yaşarlardı. Dördü de ormanda yaşayan bir alimin öğrencileriydi. Bu alim basit ama çok bilgili birisiydi. Rahipler öğretmenlerine saygı duyarlardı. Her gün büyük bir dikkatle öğretmenlerine dinlerlerdi. Çocuklarım, herkes bilgili biri olabilir. Ama sadece yetenekler sizi o hedefe ulaştırmaz. Bunları akıllıca kullanmayı öğrenmek zorundasınız. Som, Veş ve Jeevan birçok beceri öğrendiler. Veş hiç dokunmadan yaraları iyileştirebiliyordu. Son kırık bir çömleği onarabiliyordu. Jeevan yere düşmüş ölü bir yaprağı kaldırıp ağaca geri tutturabiliyordu. Ama but içlerindeki en yavaş öğrenciydi. Bu hareketlerin hiçbirisini yapamıyordu. Diğer üç arkadaşı her zaman butla dalga geçerlerdi. Ah! Hadi çömlek! Düzel! Düzel! <gülüyor> Booth yeni bir beceri öğrendi. Kırık çömlek parçalarıyla konuşabiliyor. <gülüyor> evet ama o kırık parçalar tamir olma becerisini öğrenememiş. Zavallı kırık çömlek! <gülüyor> ama bu hiç şikayetçi olmazdı. Grouji, sağduyu kelimesiyle ne kastediliyor? Çok kolay. Sağduyu demek bir şey yapmadan önce düşünmek demektir. Hmm. Bir gün Som, Veş ve Jeevan köyden gitmeye karar verdiler. Bu köy çok küçük. Hayatımızın sonuna kadar burada yaşarsak hiçbir zaman en bilgili kişiler olamayız. Daha çok şey öğrenmek için gezmeliyiz. Katılıyorum. Öğrenebileceğimiz bütün kabiliyetleri öğrendik. Artık devam etmeliyiz. But ne olacak peki? Onunla da konuşalım ister misiniz? Hayır, but hem aptal hem de yararsız. Bize yük olmaktan başka bir işe yaramaz. Hayır Veş. biz ondan daha güçlüyüz. Onu korumak bizim görevimiz. Bizimle gelmesi için onu davet etmeliyiz. Hep birlikte giysilerini ve yiyeceklerini toplayıp yolculuk için hazırlık yaptılar. Unutmayın çocuklar. Bilge bir kişi hareket etmeden önce mutlaka düşünür. Unutmayacağız Guruji. Unutmayacağız Guruji. Unutmayacağız Guruji. Unutmayacağız Guruji. Unutmayacağız, Guruji. Rahipler öğretmenlerine veda ettiler. Yarım gün yürüdükten sonra yoruldular ve dinlenmek istediler. Yemeğimizi burada yiyelim. Bilgili kişiler her zaman enerjilerini gelecek maceralara saklar. Tam taşların üstüne oturacaklarken Bud yerde yatan bir şeyi gördü. Hey! Bu da ne böyle? Ah Bud, yoksa şimdi de bir avuç kemikten mi korkacaksın? Merak ettim, acaba kimin kemikleri? Size garanti ederim ki bunlar bir aslana ait kemikler. Açlıktan ölmüş olmalı. Aslan mı? Evet, kemiklerin yapısına bir baksana. Bunların aslan kemiği olduğuna eminim ben. Aa, bir dakika, kabiliyetlerimi bunlarla denesem ya. Ne güzel bir antrenman olur. Bu kemiklerin hepsini bir aslan iskeleti olarak yeniden birleştireceğim. Ne? Daha hiç kimse bir şey söylemeden, son bazı kelimeler söylemeye başladı. Kemik yığınının üstünde, aniden parlak bir ışık belirdi, ve kemikler bir aslan iskeletine dönüştü. Diğer üç arkadaş şaşırdılar. Gördünüz mü? Demedim mi size? Bunu yapmak için, benim kadar bilgili olmak zorundasınız. En üstün kendini mi görüyorsun? Ben bu aslanın organlarını geri getirebilirim. Kürkü, derisi, pençeleri, dişleri, her şey birkaç dakikada geri gelir. Pençeleri mi? Dişleri mi? Veş, Sakın! Ama Veş kimseyi dinlemedi. Bazı kelimeler söylemeye başladı. Birden iskeletin gözleri, derisi, kürkü, pençeleri ve organları geri geldi. Artık yerde ölü halde yatan eksiksiz bir aslandı. Ne güzel değil mi? Ben çok korkuyorum. Niye yaptın bunu? Çünkü bunu sadece ben yapabilirim. Ben bu yeteneğimle her şeyi geri getirebilirim. Bu aslan derisini ve organlarını kaybetmişti. Ben hepsini geri getirdim. Bundan büyük yetenek olur mu? <gülüyor> Bir şeyleri sadece sen mi geri getirebilirsin yani? Benim hangi yeteneği öğrendiğimi biliyor musun? Ben bu ölü aslanı yeniden diriltebilirim. Ne? Evet but. Sence hangimiz en bilgili kişi dersin? But buna senin sözlerinle karar veremez. Yap ve göster ona. Kimin en bilgili olduğuna ondan sonra karar versin. Ben o konuda pek olamadım ama kimin en güçlü olduğunu biliyorum. Bu aslan. Sakın yapma bunu cüven. Lütfen beni dinle. Ha. Ah. Ama bütün arkadaşlarım kabiliyetlerini sınadılar. Ama sen benim sınamamı istemiyorsun. Bir de kendine iyi arkadaş diyorsun ve haklıymış. Seni köyde bırakmamız gerekiyormuş. Ama Gruji ne demişti bize? Gruji'nin ne dediğini bize sen mi öğreteceksin? Sen mi? Sen daha hiçbir şey öğrenemedin. Arkadaşlarına güveniyorsun sen, değil mi? Evet, haklısın. Bud bir tane bile yetenek öğrenemedi. Antrenman yapmanın önemini nereden bilsin? Bud bize gösterecek hiçbir yeteneğin yok diye, bizimkileri sınamamızı istemiyor musun? Sen bizi kıskanıyorsun. Hayır, hayatımı kurtarmaya yetecek bir tane yeteneğim var benim. Sağduyu demek, bir şey yapmadan önce düşünmek demektir. Hayır, hayır. O kadar da kızmayın dostlarım. Artık size engel olmayacağım. Ama siz başlamadan önce ben bir ağaca tırmanayım. Eğer aslan beni yerse, hanginizin en bilgili olduğunu anlatamam. <gülüyor> Sen bir korkaksın. İnsan her durumda cesur olmalıdır. Size yalan söyleyemem dostlarım. Ama ben bir aslanla dövüşemem. Ayrıca ağaçtan sizi daha iyi seyredebilirim ve Sonra hanginizin en bilgili olduğuna karar verebilirim doğrusu. Bud hemen yakındaki bir ağaca tırmandı ve Jeevan bazı kelimeler mırıldanmaya başladı. Birkaç dakika sonra ölü aslanın üstünde parlak bir ışık belirdi ve aslan gözlerini açtı. Üç rahip sevinç içinde zıpladılar. Kabiliyetlerini kanıtlamışlardı artık. Ama bu sevinçleri kısa sürdü. Aslan ayağa kalktı ve öfkeyle kükredi. Kaçın, kaçın! Aslan canlandı, canınızı kurtarın! Ama rahipler o kadar korkmuşlardı ki, yerlerinden kıpırdayamadılar. Aç aslan, bir hareketle üçünün üstüne atladı. Zavallı rahipler canlarını kurtarmak için hiçbir şey yapamadılar. Aslan rahipleri teker teker yedi. Bot ağacın dalına oturmuş, her şeyi seyrediyordu. Aslan gittikten sonra, ağaçtan aşağı indi. Arkadaşlarından geriye sadece kemiklerin kaldığını gördü. <gülüyor> Hepiniz çok bilgiliydiniz. Ama eğer Guruji'nin son mesajını hatırlasaydınız, bu kaderi yaşamazdınız. Unutmayın çocuklar, Bilge bir kişi hareket etmeden önce, mutlaka düşünür.